Mmm. İkmanirrahim elhamdülillah ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İmamımız İmam Gezali rahmetullahi aleyh geçmişi bir derleyip toparlarken dünya, insanlar, şeytan ve nefis ekseninde nasıl tedbirler alınması gerektiğini izah etti. Bu dört şeyi tekrar toparladı, geçmiş konular dağılmasın diye. Şimdi bunun devamı gibi göz, dil, karın ve kalp bu dört şeyi bir kere daha toplayacak. Bundan sonra öbür vadi dediği başka bir vadide geçecek. Bir nevi hızlı bir şekilde kendisi toparlıyor. E, göz, dil, karın yani mide ve kalp bölgesinin nasıl korunması gerektiğini izah ediyor. Bir kere daha izah etmekte fayda var. Kendisi de defalarca gazali rahmetullahi aleyh bunu uyardı. Bu anlattığı şeyler ashab-ı kiramın hayatının peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin en yüksek ölçü olarak anlatıldığı şeylerdir. Böyle olmayan kafirdir dinden çıkmıştır demiyor. Öyle bir şey yok. Ama Müslüman kafirlere neredeyse benzeyecek şekilde köhne bir hayat yaşarsa ahirette aradığını bulamaz da diyor. Dolayısıyla bizim bir la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek iman hayatına başladığımız bir süreç var. <gülüyor> Bu süreçten sonra da ömrümüzün sonuna kadar nefes nefes imanımızı, iman üzerinden yaşayışımızı yükseltmeye çalışacağımız bir mücadelemiz var. Bu hiç bitmeyecek. Hiç ama bitmeyecek. Bir gün nasip olsa da Omar bin Hattab radıyallahu anh gibi bir adam bile olsan, ömründen de üç gün kalsa yine bu mücadele devam edecek. Çünkü mü'min, firdevs-i alaya, ayağını basmadan hedefine ulaşmamış insandır. Evet, bazı insanlar namazımı kıldım işte, oruçta tutuyorum, fitrede verdim, tamam değil mi? diye bakabilirler. Para kazanmaya insanlar böyle bakıyorlar mı? Yani sadece bu ay Maaşımızı aldık İşte bu ay yeter bize diyor mu elinden gelse insanlar dünyanın bütün kuyumcularının altın madenlerinin kendisinin olmasını ister. Maddiyatta böyle bir sürekli tırmanış yürüyüş arzumuz olduğu gibi kalp dünyamızda da sürekli bir yükseliş ve Allah'ın rızasına daha çok yakın olma arzumuzun olması gerekiyor. Gazali bunu anlatıyor. Diğeri nerede anlatılıyor peki? İlmihal kitaplarında anlatılıyor. Asgari düzeyde Müslümanlık İlmihal kitaplarında anlatılıyor. Onu biliyoruz, orucu biliyoruz, namazı bozan şeyleri biliyoruz, namazın kazasını biliyoruz. Kadınlar hangi günlerde namaz kılarlar, kılmazlar bunları biliyoruz. Bunlar asgari düzeydir, o kadar olmasa Müslüman olmayacaksın zaten ama minha ancil abi diinde gazali ne yapıyor bir tık 10 tık yüz tık yukarı doğru nasıl çıkılacağını gösteriyor Rabbim hepimizin muayene olsun şimdi hızlı bir şekilde bunu okuyabiliriz fi rıafazlun fi rıa'yet el aini ve lisanı ve bıtnı ve kalbe. rai hadi el ağıbâl arbâta lâtihi usul her şeyin aslı olan bu dört organa dikkat et. Rai gözet dikkat et demek. El ElEvvaluu birincisi El aynıu aynındır. ve Hes bu kefiha, enne medara, dini ve dünya halal kalbi. Dünya ve ahiret işlerinin kalp etrafında döndüğünü bilmen yeterlidir ve enne hataral kalbi ve şu lehu ve fesa fil ekteri Minel ain Velizalika kâl Aliye radıyallahu anh men lem yemlik ainehu feleise lil kalb aindehu kımetun ve şunu da bilmelisin ki madem kalbi gözeteceksin kalbinde en çok etkilendiği şey gözdür bunun için Ali radıyallahu anh buyurmuştur ki gözüne hakim olamayan kalbine hakim olamaz iyi bir kalpli olmak için takva bir göz sahibi olman lazım Kalbim iyi gitsin, Allah'tan korksun diyorsa sen kalbine gidip de ayar yapamazsın. Vidasını sıkıştıramazsın ama gözünü haramdan koruyabilirsin. Ali radıyallahu anh ne diyor? Gözünü kollamayan kalbini kollayamaz. Vessâni ikincisi el-lisânu dildir. Ve hasbuke enne fîhi ribhuke ve ganîmetuke ve semerete te'ibike ve iştihadike kullihi lil-ibâdeti ve ta'ati. Şunu bilmen yeterlidir. Bütün kazancın, elde edeceğin kârlar, faydaların, gayretlerin, ibadet anlamında, Allah'a kulluk anlamında yapacağın her şey dilinle başlayacak. Yani dil Allah diyecek mesela. وَاَنَّ خَطَرَ الْعِبَادَةِ ve وَاِفْسَادَهَا فِي الْاكْثَرِ مِنْ قِبَلِ اللِّسَانِ Lisen Ve ibadetlerin Boşa çıkması, yanılmasının genellikle de e, dilden çıkan bir kelimeyle olduğunu da bilmen lazım. Nasıl La İlahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek tam bir iman hayatı başlatıyorsun. Tek bir kelime Allahü Teala'nın mukaddesatına karşı kullanıyorsun ve hepsi gidiyor. Demek ki dil senin şartelin gibi açıp kapatıyor. Bittesannu'yu vette zeyyünü vel ve nehviya. Uyduruk işler yaparak, cici işlere bulanışarak, gıybet ve benzeri şeylere bulaşarak bu tehlikeye düşebilirsin. Yutlifu aleyke bilahvatin vahidetin mâ te'ibte fihi seneten. Bir yıl yorulduğun şeyi bir anda helak edebilirsin. Şalter dedik ki dile. Ben khamsan ve aşaran. Yani 5 sene, 10 senelik emeklerin de boşa gider. Ve herke erke bunun için denmiştir ki men şeyun ahakka bi tul silcni min dil kadar hapsedilmesi gereken bir şey yoktur. Dili hapsetmek lazım. Nasıl hapis yani ne demek? Dudaklarının arasında kapalı duracak o dil. Çünkü dil bir kelimeyle işi bitirebiliyor. Evliliklerde bile bir kelimeyle o evlilik bitiyor. Bir kelimeyle de aşkı başlıyor. Dilin önemi bu. Ve fima rubiya Böyle bir rivayet var enne ehadel ubbad yedi abidlerden biri dün önceki derste izah etmiştik abidler diye bir anlayış var kale liyunus aleyhisselam Yunus aleyhisselama dedi ki ya Yunus innel ubbade ishtahadu fil ibadeti lem yataqavvu ala ibadatim bi şeyin afdal min es-sabri ala el fi fasl tulintuvelin ee, ey Yunus demiş. Bu ubba denen kimselerin ibadette kendilerine güç kazandırdıkları en önemli şey biraz böyle bir zaman uzatarak susma sabrını yapmalarından başka bir şey değildir. Susmayı becerdikleri için iyi ibadet eden olmuşlardır. Summa ila zalike fakale Sonra aynı şeyi tekrar dedik, falâyikunen, senindeki şeyin âther min hifz lisanı kam. Dilini korumaktan daha önemli bir şey yok senin için. Böyle bilesin. Vela tekunen neli şeyin ânabii min selameti sadri kafı. Herdi herdiyi ve senin göğsünün rahat olması için de dil güvencesinden daha önemli bir şey yok. Bunu iyi anlayabilesin. ثُمَّ ذْكُرِ النَّفْسَ اللَّتِي تَكَلَّمْتَ ف۪يهِ بِفُضُولٍ مَا كَانَ يَضُرُّكَ لَوْكُلْتَ أَسْتَغْفُرُ اللّٰهُ Bir de gazalemiz için örnek veriyorum. Fazladan gevezelik yaparak konuştuğun e, nefesini düşün. Bir nefes düşün ki yani bu bir nefes mesela. Bu böyle bir tek nefes düşün o nefeste estağfurullah diyebilirdin mesela. Estağfurullah diyebilirdin. E bu estağfurullah senin için kardı. Onun yerine fuzuli bir kelam konuştun. فَرُبَّمَا يُوَافِقُ سَاعَةً عَز۪يزَةً فَيَغْفِرُ اللّٰهُ لَكَ فَتَرْبَحُ رَأْسَكَ Yani o estağfurullah dediğin an, fuzuli bir işle uğraşmaktansa, estağfurullah dediğin an, Rabbinin icabet ettiği, yani duayı kabul ettiği bir saate rastlar ve ebedi kazancın senin olur. Bir kere estağfurullah desen, allah Teala'nın da seni kabul edeceği, tövbeni kabul edeceği ana rastlasa, otomatik cennetlik oldun sen. Otomatik cennetlik oldun. Evkulte la ilahe illallah, la ilahe illallah dediğini düşün. Feekûnu leke minel ecri ve ma la yuhîtu bihi vehmuke. Bir la ilahe illallah demekle kazanacağın ecri, hayal bile edemezsin sen. Hayal bile edemezsin. Evtekûl. Eselullah el afiye. Ya dede ki Allah'ım senden afiyet diliyorum. Allah'tan afiyet diliyorum de. Fe rubbama yettefiku husnü nazarin fe yestecibu Allahu Teala du'vetek fe neceete min beliyeti dunya ve ahireh. Tam da Allahu Teala'nın seni duanı kabul ettiği bir vakte rastlar. Dünya ve ahiretin bütün belalarından kurtulursun. Neyi özetliyor? Dediğimiz bir nefes. Ben bunu hızlı aldığım için şimdi böyle gürültü yapıyor. Aslında her saniye bir nefes alıp bir nefes veriyoruz. Hani kalp atışlarımız bir atıyor bir geliyor. E bu esnada fuzuli bir kelime bir lakırdı da yapabilirsin. Estağfurullah da diyebilirsin. La ilahe illallah da diyebilirsin. Allahümme inni eselükel afiyete de diyebilirsin. Allahım bana afiyet ver diye Türkçe de söyleyebilirsin. Allahu Teala'nın bu duanı kabul ettiği bir saate rastlar. Dünya ve ahiret mutluluğu senin olur. Hem dünyanın mutlu olur, hem ahiretin mutlu olur. Böyle olmasa bile zarar etmezsin. Ama boş bir kelime lakırdı yaptığın zaman sen geleceğinle oynuyorsun. Öfəlәy Yani büyük bir zarar, büyük bir enayilik değil mi? Kendi adına bu. Kazancı kaybetmen, bir kelimeyle de olsa. وَتَجْعَلَ نَفْسَكَ ve ف۪ي فُضُولٍ Kendini ve vaktini boş işe harcıyorsun. اَقَلُّ مَا يَلْزِمُكَ ف۪يهِ اللَّوْمُ وَالْحِسَابُ وَالْحَبْسُ يَوْمَ kıyamet. En karlı düşünebileceğin şey yani bunların en az zararı ya da en az düşünce kıyamet günü bunun hesabı sorulacak senden. Lakırdı yaptın. Diyelim o lakırdı Büyük günah değildi. Allah seni geç dedi. Ama bir dur diyecek sana. Niye konuştun? Fakat estağfurullah, la ilahe illallah deseydin hiç sormayacaktı sana bunu. Belki de o sayede sıratı da geçmiş olacaktın. Neyi konuşuyor? Kalbi kontrol etmek gerektiğini, ikinci olarak da dili kontrol etmek gerektiğini anlatmaya çalışıyor bize. Ve selisi üçüncüsü elbet midedir yihsebuka enne maksuduka li ibadeti ve şunu bilmen yeterli sen ibadet için varsın. Wa ennet ta'am bezeru'l amali ve ma'uhu ta'am yani yiyecek de senin e, işinin tohumu gibidir, suyu gibidir. Uminu yabdu ve yanbut. Senin amelinden bitip tüken ortaya çıkacak bu bitkiler. Ve idha khabathal bezer senin tohumun bozuk ise la yatibu zer'i ekin iyi olmayacak. Bel fihi hataru en yufside aleyke ardake felâ tefluhâbeden Bilakis arızalı bir tohum atarsan toprağa hem bitkiyi iyi alamayacaksın hem de o toprağı berbat edeceksin. Ayrıkotu bitecek toprağında senin. Yani madem karnın senin bir tür amellerinin merkezi gibidir. Neden? Çünkü gıda alarak büyüyorsun. Gıda haramsa, gıda bozuk bir şeyse senin amelin sağlam olmayacak. Tip, tıpkı toprağa arızalı, bozuk bir tohumu attığın gibi. وَمِنْ دَلِكَ مَا بَلَغَنَا مِنْ <الْكَرْخِي> Geçmişti. Bu مَعْرُوفٍ الْكَرْخِي denen zattan en kale şöyle söylediği e, rivayet ediliyor. اِذَا سُمْتَ Oruç tuttuğun zaman fanzur alaeyiše, in tufttır. İftarı neyle yaptığına bak. Tamam, oruç tuttun, güzel. İftarı neyle yaptın? Ve indem tufttır. Kimin yanında iftar ediyorsun? Vatamamen teakül, kimin yemeğini yiyorsun? Bu kerki ne yaptı şimdi? Ramazan günü oruç tutmak kadar, iftarı kimde yaptığımızı da dikkat etmemiz gerektiğini anlatıyor. Fekem men yaekulu ekleten fe yenkalibu kalbu amma kana alayhi fe la yaudu ila ebeden. Niceleri bir yemek yiyerek kalbinin bir daha düzelmeyecek şekilde bozuk hallere dönmesine sebep olmuşlardır. Tıpkı yediğin zehirli bir yemeğin bütün organlarını batırıp seni hastanelik ettiği gibi. Yani yemek mani manevi yönden de manevi yönden de bitirebiliyor insanı. Ve men min ekletin Haramet kıyâme leyletin. Nice gıdalar vardır ki bir gıda almışındır ama seni gece namazına kaldırtmamıştır o. Damarlarda haram veya şüpheli şey dolaştığı için. Ve kemmin nazretin. Mene'at kıraete suretin. Nice bir kere bakışlar vardı. Bir kere baktın ama ondan sonra sana bir daha Kur'an okumayı engelledi o. Bir sure bile okuyamadın ondan sonra. Ve innel abdel le ye'kulul eklete fe yuhremu biha kıyâme senetin. Bazen kul bir sofraya oturur, bir yıl gece ibadetinden mahrum edilir o yüzden. Oturduğun sofra zehir zemberek, tıpkı ne gibi? Zehirli bir şeyi, sana alerji yapan bir şeyi yedikten sonra aylarca ondan kurtulamadığın gibi. Nasıl alerjik bir şeyi yiyorsun, aylarca kaşındırıyor seni. Manevi olarak da aylarca o bir tek sofra seni berbat edebiliyor. Fealik eyühe ercül bin nazriddakik ve lihtiyatil baligiş şedidî fi kûtik en kana leke inâyetun bike ve hemmetun fi ibâdeti rabbik ey adam eğer senin gerçekten kalbinle ilgin varsa rabbini ibadet diye bir derdin varsa e nedir ona çok dikkat edeceksin çok kılı kırk yarmak var ya onun gibi bir ifade kılı kırk yarayacaksın azık konusunda evham yapmamak şartı ile bazı hanım kardeşlerimiz bu konuda titiz olacaklar diye helali de haram yapıyorlar. O fazla. Fıkıh kitaplarındaki ölçülere riayet edeceğiz. Öyle çok inceledikten sonra bunu dünyada nefes bile alınmaz, ben size söyleyeyim. Çünkü daha önce Firavun buralarda nefes aldı, Ebu Cehil nefes aldı, Ebu Leheb nefes aldı. O oksijen onların kirli oksijeni havadadır hala, muhakkak bize bulaşabilir. İsimi nefes almayalım dedirtir şeytan sonunda. Takva numarası yaparak hayatımızı zehir edebilir. Fıkıh kitaplarında ölçülere göre. fi asl-kuti <gülüyor> hatta yekuna min vecih halal. Vecihi halal. Vecihi halal demek. Helal yönüyle olsun. Helal yönüyle olacak şekilde gıdamızla bu şekilde ilgilenince sünne <gülüyor> aleyke bil edebi fihi ve bu arada da Yemek edeplerine dikkat et. Midemizi konuşuyoruz değil mi şimdi? Yemek edeplerine de dikkat et. Ve illa kunte hammalan li't'am. Eğer böyle edeplere de dikkat etmezsen yemek hamalı olursun. Mudayyan lil ayami günlerin boşa geçer. Izkade kad alimna yakinen bel ra'ayna ayanan en el ibadatu la yici mina şey'un illa iz emtela' el batn. E biz iyice anladık ki ve kesin biliyoruz ki e, ibadet dediğin şey tıka basa doymuş mide ile olmuyor. Tıka basa doydu mu mide olmuyor. Ve in ekraten nefs aleddelge ve cahette bir duru Ne yaparsan yap. Yani nefsin ibadete zorlasan da esniyorsun, namaz kılamıyorsun. Mide çok dolu çünkü. Fele yekunu ibadeti lezzetun ve la Böyle bir ibadetten lezzet alınmaz, tat alınmaz. Ve li dehalika bunun için denmişti ki la tatma fi bi halavetin fil ibadeti ma kesretil Çok yediğin zaman ibadetten bir lezzet bekleme artık tadını alamazsın. Ve günurun fi nefsin bila ibadetin, ve fi ibadetin bila lezzetin ve halavetin. Bir can, bir insan ibadetsiz nasıl nurlanacak? İbadetin tadı olmazsa nasıl ibadet olacak? Burada e, yemeğin edepleri diye bir şey geçti. Summa aleike bil edebi fi Yemek Yemek de dedi. Biz hızlı bir şekilde Yemek edepleri hakkında bir açıklama yapmadan şunu diyebilirim. Evvela sünnet üzere olan yemek çeşidini söylüyor. Yemekten önce ve yemekten sonra elleri yıkamak sünnettir. Mümkünse de havluya tutmadan sofraya gelmek lazım. Mümkünse besmele ile başlamak mühim sünnettir. Ee, önünden yemek sünnettir. Böyle çorbanın e, karıştırır gibi her tarafından almak mekruhtur. Yaslanırken yemek yemek sakıncalı ve üçte bir yemek yenecek. Şimdi oturacaksın ben ne kadar yiyebilirim? Bu böreğin mesela üç parçasını yerin bir parçasını yiyip kalkacaksın. Öbür parçasına su içeceksin öbür parçasını boş bırakacaksın. Yani kapasitenin üçte birini yiyecek ve içecek olarak kullanmak sünnete uygun edebe uygun olan yiyecektir. Yemekten sonra hamdetmek, elhamdülillah demek sünnettir. Bir sayfalık uzun dualar yapmak diye bir sünnet yoktur yalnız. Ve sıvı içerken de üç nefeste içilecek. Bir bardaksa bir bardağı 3 nefeste içeceğiz ve oturarak su içmek sünnettir. Yemek yemekte aynı şekilde. Fakat ayakta su içmek haram değildir. Çünkü efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem zemzemi ayakta içtiği görülmüştür. Ama edep yani uygun olan, şeriat inceliklerine uygun olan oturarak su içmektir. Fakat her zaman oturma fırsatı olmayabilir. Oturulacak yer uygun değildir. Mesela bir bayan oturursa kalabalığın içinde mahremiyet açısından dikkat çekilir. Ayakta da su içilebilir, haram değildir ve evet kısaca böyle tekrar etmiş. Adham demiştir ki bu anlamaya faidede edecek. Sahibt eksera rijalillah fi Lübnan dağındaki Allah dostlarının çoğu ile arkadaşlık yaptım. Fe kanu bana derlerdi ki ida raja'te ila ebna'i dünya şu dünyalık adamların tarafına gittiğinde Fe'idhhum bi'arba'in. Onlara dört nasihat yap. Kullahum men yuksirul ekle la yecid lezzete'l ibadeti. Çok yiyen ibadetten lezzet bulamaz 1. Ve men yanem kesiran la yecid fi umri bereketen. Çok uyuyan ömrünün bereketini bulamaz 2. Ve men talabe ridan nasi fe la İnsanların hoşnutluğunu kazanmak isteyen Allah'ın hoşnutluğunu kazanamaz. Ve men yüksiril kelame fî fudûlin ve gıybetin felâ yehucmid mined dünyâ ala dinil islâm. Dördüncüsü de kim? Gıybet ve boş işlerle sözünü dolduruyorsa o da bu dünyadan Müslüman olarak çıkamaz. Bu dört şeyi nasihat et derlermiş İbrahim bin Edhem rahmetullahi aleyhim. Cemiyan. Tabii burada e, çok yiyen gavur olur demek değil. Çok uyuyan gavur olur demek değil. E, çok e, insanları memnun etmeye çalışan, teşekkür almaya çalışan dinden çıkar demek değil. Gıybet eden kafir olur demek değil. İslam kalitesini yakalayamaz. Asa ı kiram, hayal olur kalır senin kafanda o zaman. O demek. Evet. وَعَنْ سَهْلٍ رَحِمَ اللّٰهُ اَنَّهُ قَالَ Sehl dedi ki جِمَاعُ الْخَيْرِ كُلِّهِ فِي هَذِي الْخِصَالِ الْأَرْبَعِ Bütün hayırlar bu dört şeyde topludur. Neymiş bu dört şey? Çok yemek, çok yememek, çok uyumamak, insanlara çok takılmamak, boş söz konuşmamak. Hayırlı adam kimdir? Bu dört şeyi yapabilen adamdır. ve وَبِعَصَارَةِ الْأَبْدَالُ اَبْدَالًا bir ebdel diye kavram kullanmıştık da savuhta bir deyim bu Allah'ın sevgili kulları manasında ebdel olan böyle ebdel olmuştur. İkhmasul butun, wassamt, wal-intizalu anil halki, waseharul leil. İkhmasul butun, karınları boş tutmak, wassamt, susmak, insanlardan uzak tutmak ve gece uykusuz kalmak. Gece uykusuzluğa tekrar dönelim. Bunu daha önce konuşmuştuk defalarca. Uykusuz demek sabaha kadar uyumamak demek değil. Ortalama 7 saat uyumak talebeli, işi, sağlığı, eşi, çocukları açısından mümin zarara düşmeyecekse teheccüde kalkmak demek. Teheccüde nedir? Yarım saattir. Hadi hadi 6 saate düşer uygun diyelim ama ala kulli sabahlara kadar uykusuzluk yasak zaten yasak. Ve qale ba'du'l arifin bazı Allah dostları dem. Arifler Allah dostları demek dediler ki elcu'u rasmalina. Açlık bizim ana sermayemizdir. Açlık ana sermayemizdir. Mema'nahu bunun anlamı şudur. Enna ma yahsul lana min ferag ve selametin ve ibadetin ve halametin, halavetin ve ilmin nafiin sebebi el-cuu ves aleyhi lillahi Yani biz böyle ibadete vakit buluyoruz, ibadetten lezzet alıyoruz, faydalı ilimleri öğreniyoruz. Hepsi bunlar Allah için açlığa sabrettik diye elde ettiğimiz şeylerdir. <gülüyor> Evet, üçüncüsü de ne oldu? Demek ki mideyi kontrol etmek, kalp, dil e, oldu. Bu bu hususta e, esafla göz, e, dil ve karın üçünü elde ettik. Emel kalbu kalbe gelince dört şey sayacaktı. Fehes bu ke ne Aslul külli kalpte her şeyin aslıdır. Bunu anlaman yeterli. İn upsat tu fesadal kullu ve in eslahatuhu salaha kullu. Kalbi düzeltirsen her şey düzelir, onu bozarsan her şey bozalır. Izhu ve şeceratu ve sairul a'za'i aghsanun. Çünkü kalp ağaç gibidir. Ağacın kökü gibidir diyelim. Diğer organlar el, kol, göz o ağacın dalları gibidir. Umeş-şecereti teşrabul ağısanu, ve tuslihu ve, ve tefsudu. Ağacın kökünden dallar su çekiyor, kendisine de meyve veriyorlar. Ve innahul meliku. Vücudun kralı kalptir ve sairul a'za tab'un ve diğer organlar e, vatandaş gibidirler. Bu kraldır. Yani kalp kraldır. Ve iza salahal meliku salahatir raiyyetu ve iza fesada kral İyi olursa bütün vatandaşlar iyi olur. Kral kötü olursa bütün vatandaşlar kötü olur. فَيِزَنْ صَلَاهُ الْعَيْنِ وَالْلِسَانِ وَالْبَطْنِ وَغَيْرِي دَلِيلٌ عَلَى صَلَاهِ الْقَالْبِ وَعِمْرَانِ O zaman göz, dil, mide bunların iyi olması ve diğer organların iyi olması kalbin de iyi olduğunu, kalbin iyi yürüdüğünü gösterir. وَاِذَا رَأَيْتَ فِيَّا خَلَلًا وَفَسَادًا Kalpte bir bozukluk, fesat görürsem feale menne zalike min khalalin fil qalbi ve fesadin وقع thamma. Orada ortaya çıkmış bir bozukluktan dolayı, bir arızadan dolayı diğer organlarda da arıza var. Kalp niye e, bozuktur? E, kalbi sen koruyamadın sebepleridir. Göz niye öteye beriye bakıyor, yanlış harama bakıyor? Kalp bozuk olduğu için. Belil fesadu fihi ekser Kalpte bozukluk oranı daha yüksek, fakraf an, ânayete k elehi f asnihu yusnihu lkel küll yusnihu bi marratin fetesleri. Kalbi otomatik olarak düzeltirsen, senin için bütün organlar düzelmiş olur. Sümme emru dakikun asirun. Kalbin işi çok zordur. İz hu mebni gün al Çünkü kalp duygular üzerine kuruludur ve yedik onları da yönlendiremiyorsun sen, duygularını, hissiyatını yönlendiremiyorsun. Ne demiştik hani bir melek sürekli kalbe iyiliği aşılamak ister, şeytan da sürekli kalbe yok yok yok yok sen işine bak sen işine bak demeye çalışır, bunları sen kontrol edemezsin. Ve imtina o min ittiba ya taqatika fefi aks al Yani senin onu önlemeye çalışman bütün enerjini harcamanı gerektirecek. Öyle hemen tamam düzelteyim kalbimi demek olacak bir şey. Bir hayat mücadelesi bu yani. Ve lihazal صَارَ saru ıslahu عَلَى ala ehlil Bunun için kalbi düzeltmek çalışan kulların en zor işlerinden olmuştur. Ve ihtimamü bir emri ekbara ve ektere zevil basair. Basiretli kullar katında en önemli işlerden sayılmıştır bu ve an Ebi Yezide rahimahullah dedi ki Kale alacitu kalbi aşran ve lisani aşran ve nefsi aşran fekâne kalbi as'abethelâsetih fehâzihâzihâzihâ Bu Yezid, e, El Yezid e, rahmetullahi aleyh bir örnek veriyor. Ben dilimi düzeltmek için 10 e, sene uğraştım. E, kalbimi düzeltmek için 10 sene uğraştım. Nefsimi ıslah etmek için 10 sene uğraştım ama bu 30 yıllık mücadelemde kalbim kadar beni yoran olmadı. Şimdi diyeceksiniz ki nerede uğraşmış bu medreseye mi gitmiş? Yani bu Allah dostlarının bir savaşı var. Gözünü terbiye etmek için uğraşıyor, kulağını terbiye etmek için, nefsinin azgınlıkları için uğraşıyor, kalbi için uğraşıyor. Biz ne yazık ki 10 yıl ilk ve ortayı bitirmek için, 10 yıl liseyi ve üniversiteyi bitirmek için, 10 yılda iş güç kurmak için, 10 yılda evlenmek için, 10 yılda çocuk için nasıl bölüşüyorsak hayatı, babalarınız, abilerimiz, biz nasıl böyle 10 şuna, 10 şuna, 10 şuna diyorsak, onlar da 10 on sene kalp eğitimi, 10 sene dil eğitimi, 10 sene göz eğitimi. Adamların derdi ahiret çünkü. Bizim de derdimiz, Şöyle güvenli bir, sağlıklı, sigortalı bir hayat yaşamak. Onlar da Allah rızalı bir hayat yaşamak. Herkes aradığını buluyor bu dünyada. Nasıl biz diyoruz ki şu üniversite imtihanı çok yordu beni. O da ne diyor? Kalp çok yordu beni diyor. Herkesin bir okulu var. Hiç bundan alınacak kalınacak bir şey yok. Kim aşırı? Onlar mı aşırı? Bu Yezidil Bestami'ler mi aşırı? Biz mi aşırıyız? Doğmadan çocukları şimdi yeni bir modada daha, çocuk daha kundaktan çıkmamış anaokuluna verecekler çocuğu. Ondan sonra ilkokul, ondan sonra ortaokul, ondan sonra ondan sonra herkes aradığını buluyor. Dünyada her çeşit pazar var. Kullum beyün nefse diye efendimiz sallallahu aleyhi ve değil mi? Herkes pazara çıkıyor. Herkes bir şey alıyor. Bu zatlarda çıkmışlar 10 sene uğraşmış. Yalan konuşmayan bir dilim olsun diye. Şakayı bile abartmayan bir dilim olsun diye uğraşmış. Kalbimi kontrol edeceğim diye 10 yıl uğraşmış çok yoruldum diyor. Üniversite imtihanı çok zormuş meğer ki. Herkesin bir hedefi var. Bunun hedefi de bu dünyadan giderken sıfır sorunlu bir kalple Allah'a gitmek istiyor. Biz de nasıl 110 yaşına bile gelse hiçbir sağlık sorunu olmadan çoluk çocuğu vesairesi her şeyi keyfi yerinde yaşamak istiyoruz ya. O da öyle, bu da böyle. Bu haram, mı üniversite okumak haram değil. Ama küllün bâ'i'un nefs'e herkes pazarda, herkes pazarda, herkes bir alışveriş yapıyor. Bu Ebu Yezid gelecek kıyamet günü, ömrü Allah'ın istediği gibi bir kul olmak için geçmiş. Bizden biri de gidecek, ömrü o diploma senin, bu diploma benimle geçmiş, düğünle geçmiş, şatafatla geçmiş, mobilya ile geçmiş, dedikodu ile geçmiş, gıybetle geçmiş. Herkes aradığını bulacak. Öyle bir dünyadayız. Herkes sabahleyin piyasaya çıkıyor. Hadis-i şerifi Riazu alinden en azından hatırlıyorsun. Herkes sabahleyin piyasaya çıkıyor. Herkes aradığını bulup akşam eve dönüyor. Samimi arıyorsa tabii. Sınma aleke bil ihtimam bil xusas el Sonra sana biz dört tane huy ve dört tane karakter tavsiye etmiştik. 4 önemli nokta. Onları unutmayasın. Minel emel, emel, vel aceleti fil umur, işleri acele etmek ve el haset ve el kibr ve kibir. Bu dört şeyi de unutma. Özet yapıyor şimdi. Wa hassas ne hadi al-arba'ata min bain sair al-hısal fi hada al-mawdu'. Niye bu dört şeyi özellikle diğerlerinden farklı saydık? وَخَوَضْنَا عَلَى الْاِحْتِرَاسِ مِنَا Özellikle onları öğrenmeye çalıştık. يَنَّا عِلَلُ الْكُرَّا اِخَاسَّةً Çünkü bunlar özellikle alimlerin de hastalığıdır. Yani sadece avamın hastalığı değil. Kurra alimler manasında söylüyor bunu. Çok kitap okuyanlar. Yani çok kitap okuyanlar bile bu kibirden, hasetten, acelecilikten ve emel, tuğli emel demişti ya. Tol emel konusunda hastalığa düşebilirler İz hiya taatı sair insanı umumun, ve kırıak, xususun ftekun ve şnega. Yani normal insanları bu dört sıkıntı hep gelir gider. Ama alimlere daha fazla gelir gider. Çünkü piyasası yüksek onların hedefleri büyük çünkü. Vatara rujul kariy, yutawul emele ve yu'udduhu niyyeten hayirin feyuk'u fi'l kesli ve tewani fi'l amel bakarsın büyük bir halim çok büyük projeleri var çok büyük şöyle şöyle şöyle şöyle talebeler olacak medresesi olacak kitapları olacak bunu da iyi bir niyet zanneder bu büyük hayalleri ama bakarsın ki yuvarlandı gitti sonunda böyle bir tehlike var ve tera yu'sta'cilu fi tahsil menazil'l hayri feynqati'u anah Bakarsın ki e, alim adamı şimdi anlatıyoruz. Alimi örnek veriyor ki cahil olarak sen kendinden daha iyisini örneklendir zaten. Yani. Alim böyleyse. Eğer. Alim de çok büyük projeleri var acele ediyor ama. Çok acele ediyor. Acele ettiği için de hedefine ulaşamadan mahrum olup gidiyor. Ev fi dua in salihin fe yuhramu Ev fi duai alâ ehedin bisûin fe yendemu e annuhu aleyhi salatu vesselam şimdi burada çok güzel bir örnek veriyor ya da bir, birisi bir alim bir dua ediyor dua olmadı diye üzülüyor yani hemen olsun diye Allahu Teala hemen cevap vermiyor her kulun duasına yahut da beddua ediyor. Bedduası kabul oluyor. Sonra da niye oğluma kızıma beddua ettim diye pişman oluyor. Hep bunlar nereden gidiyor? Acelecilik hastalığından gidiyor. Nuh Aleyhisselam'ın örneğinde olduğu gibi Nuh Aleyhisselam <gülüyor> Kafirlerden hiç kimse bırakma bu dünyada ya Rabbi diye dua etti. Allah duasını kabul etti. Sonra ne oldu? İlk kafir olarak oğlunun cesedini görünce üzüldü. Üzüldü. Bu örneği unutmuyoruz. Bu örneği unutmuyoruz yani acele etmemek lazım mesela acele etmemek lazım. Ve terahu yahsudu zuraa'ahu ala ma min Bakarsın ki halim adam bile kendisi gibi halimleri kıskanıyor. Allah onlara çok verdi diye. Hatta rubbama yablu min zalika mablagan yahmilu ala qabaiha ve fadhaiha. La yaktum alayha fasikun ve la Hatta bakıyorsun alim adam cahilin, fasık bir adamın yapmayacağı dedikoduları yapıyor haset ettiği için. Yani kardeşlerim bugünkü kadar alimlerin sözlerine çabuk ulaşan bir nesil insanoğlu görmedi. Mesela gıybet konusunda 100 alimi YouTube'dan izleyebilirsiniz 10 dakika içinde. Bundan 50 sene önce en azından gidip kitaplardan tek tek bakacaktın. Şimdi ağzı laf yapan herkes kameranın karşısına geçiyor YouTube'da ders yapıyor. Bu kadar alimi bir arada dinleme imkanımız var ama bugünkü kadar da alimlerin birbirleriyle sürtüştüğünü görmemiştir insanlık. Bağdat'ta birisi bir söz söylüyordu başka bir alim için 10 sene sonra Şam'da duyuluyordu o. Şimdi öyle değil adam söylerken bütün dünyada duyuluyor. Bu Gazali'nin böylece ne dediğini iyi anlamış oluyoruz. böyle adal mana kalı Süfyanu Sevri rahmetullah. Şimdi çok dikkat edin Süfyanu Sevri 1200 sene öncesinin adam hatta 1200-300 1300 sene öncesinin adamı. Bakın ne diyor Süfyanu Sevri rahmetullahi. Aleyh. Çok defalar ismi geçtiği için açıklama yapmıyorum. Yani mükerrer isimleri açıklamıyorum. Ma akafu ala demî illa al vel walulama. Benim kanımı alimlerden başkası akıtmaz zannediyorum diyor. O da bir alim. Öbür yani öldürecekler beni demek değil bu tabii. Yani beni onlar bu kadar düşman ediniyorlar. Fe tenkaru minhu zalika. Ya Süfyan sen ne biçim söz söyledin deyip ona tepki göstermişler. Fakale ma ana kultu inma qalehu ibrahimun nuhayyi rahimehullah. Meğer daha <gülüyor> tabi'in neslinden birisi bunu söylemiş. Yani biz Süfyan-ı ya sen nasıl böyle alimler seni haset eder diyorsun diyecektik mi? İbrahim'in neha'iymiş bunu söyleyen. 1350 sene önce demek ki alimler birbirlerini haset ediyorlarmış. Niye? Dağ yükseldikçe soğuk ve fırtınası da yükseliyor mu? Yükseliyor. Yani dağ 3000 metre ise mesela 3000 metreye çıktığında yaz günü bile ceketle durulmuyor, palto giyiliyor. Soğuk daha fazla oluyor. Alimlerin de Allah katındaki kıymetleri yükseldikçe şeytanın saldırıları da yükseliyor. Ona göre de sabredecekler şüphesiz. Yani öyledir diye onlara gıybet, haset, haset acelecilik, kibir, helal değil ki. Ve ana ata'in ibni Rabah, ata'in ibni daha önce geçmiş olması lazım. Yani bu ümmeti Muhammed'in böyle kalemle, defterle anlatılamayacak kadar azameti olan büyük alimlerinden biri, Rabbim şefaatin hepimizin ailesi. Kaliliyethor, sevriyethoriyi ona demiş ki, ihzarul kura'ah ve ihzaruni maghum. Falo xalaftu, Li fi rmanet rmanet, faa kulu inna hulüte ve yolu inna hamıla. Ma amintu an ysağa bedemi ila sultan jairin. İbn Gaimin hilesinde anlattığı bir şey bu. Bak ne diyormuş Sevriyim. Bakın diyormuş ki bakın alimler konusunda bu çok kitap okuyor ya bu adamlar. Onların konusunda e, beni sakın çekiştirmeyin çok dikkat edin. Bir nar, bir nar ortaya gelse biz de hep beraber otursak. Ben desem ki bu nar ne kadar tatlı yahu onlar muhakkak yok ekşidir bu diyecekler diyor. Onu demeseler onlardan yiyemezler onlar. Etmeyin arkadaşlar tatlı görmüyor musunuz desem beni yönetime şikayet edip bir dövdüttürürler beni herhalde diyor. Bir iftira atar beni dövdüttürürler. Misal veriyor tabi böyle bir şey yok hani Yani ya bunlar tatlıdır dedi. Yok illa o ekşi diyecek yoksa damağında kalır. Bu bir hastalık mı? Bir hastalık. Bir imtihan mı? Bir imtihan. Onlar da imtihan oluyor. cahillerde imtihan oluyor. Hepimiz imtihan oluyoruz. Ve'an Malik ibn Dinar. rahimullah bu da tabiin neslinden. Tebeut tabi'inden. Kale. İnni aqbalu ala ve la aqbalu ala Ben alimlerin bütün dünya insanlığı için yaptıkları şahitliği kabul ederim birbirlerine yaptıkları şahitliği kabul etmem Çok haset ediyorlar birbirini çünkü alimler Ama bu onların değerini düşürüyor mu? Hayır Fudil, libni, Oğluna demiş ki kurra. In ve in Oğluna demiş ki Oğlum bir ev al bize Orada oturalım ama Alimlerin evlerinden uzak olsun Çünkü benim elime Bir nimet geçse Yani bir karımız olsa Haset edecekler ee, öyle hase, <gülüyor> hase, nimet değil de bir yanlışımı görseler bu sefer de o yanlışımı büyütüp beni helak edecekler. İyisi e mi uzaktır onlardan? Demiş Fudaylı ibn-i Kim bu tabi'in nesinden Demek ki insan karakterinde var bu. Peki çok güzel bedava bir soru şimdi. E biz Müslümanlar ne yapalım madem alimler böyle? deyip bir kenara çekilebilir miyiz? Hiçbir kenara çekilemezsin. Hiçbir kenara çekilemezsin. Çünkü yüzde 50 bile aklı çalışsa insanın, bu alemin de insan olduğunu, haset edebileceğini, peygamber olmadığını bilir. E insanlar nasıl bilecek? Kim dedi nasıl bilecek? Ekşi yoğurdu tanımıyor mu insanlar? Biraz aklı olan bu yoğurt ekşi anlamıyor mu? Niye alime demiyor ki sen niye başkalarının hatalarıyla uğraşıyorsun? Sana ne onun derdinden? Sen bize Allah'ı anlat, peygamberi anlat. Sen namazı tarif et bana. Mesela namazda el böyle bağlanır desen. Sen bana eli bağlayacaksın. Yavrum böyle bağlayan ümmeti Muhammed'in en kötü adamıdır ona göre. Niye böyle başlıyorsun lafa? Sen doğruyu anlat. Sen polis misin? Hatalı şeyleri tespit ediyorsun. Şimdi burada alime akıl vermiyorum. Cahile akıl veriyorum. Biraz sen mesela gittin bir manavdan domates alacaksın. Sana diyor ki şu manavın... Domatesleri şu marketteki domatesler hormonluğu çok kötü çok kötü. Yahu sen bir kilo domates veriyor musun vermiyor musun burada? Sana ne öbür marketten? Sen senin domatesin ise onu anlat. De ki benim domatesim iyidir. Hormonsuzdur. Dün geldi. Güneşte kızardı. Neyse onu anlat. Niye sen başkasının domatesini anlatıyorsun bana? Yani pazarda bile, markette bile, manavda bile kimse boş lakırdı dinlemiyor. Onun içinde esnaf domatesini satarken bunlar iyidir, iyidir diyor da öbür marketing iyi değildir diye lafa başlamıyor. Çünkü müşteri küser gider. Niye alimlerden ilim alırken böyle uygulama yapmıyoruz? Çünkü, heh, şimdi geldik. Çünkü o dedikodu senin de hoşuna gidiyor. Ne güzel kalaylıyor koca koca alimleri. Sen meşhur alim zannediyordun. Hop bir dakikada sildi çöpe attı onu adam. Senin de film seyretmek hoşuna gidiyor. Alimler arası kavga filmi seyrediyorsun sen. O da bakıyor ki bu film müşteri topluyor. Araya bir film daha koyuyor. Alimler de bu işten mes'uller Allah katında. Bunu film gibi izleyen cahiller de mes'uller Allah katında. E ben nereden anlayacağım lafını kimse kimseye inandıramaz bu dünyada. Nerede? Bir şeyden anlamayan bir insan var mı ya? Herkes her şeyden anlıyor. Bir tek dine gelince mi cahil oluyoruz? Hayatında çarpım tablosunu bile bir kere de ezberleyememiş. Mühendislik değil. Rakamları bile bir arada okuyamayacak adamlar bir inşaat yapılırken o direkt oraya olmamış. Bunu 10 santim daha kalın yapın diyor. Sen hayatta hiç fizibilite nedir? Hesap kitap nedir? Bu demir kaç santimdir? Anlar mısın bundan? Yok. Ne akıl veriyorsun bu mühendise? Anlamadığı bir şey yok ki insan olduğunu. her şeyi anlat. Bir tek dine gelince ben ne yapayım hocalar böyle anlattı. Dersen kendi kendini aldatmış olursun. Onun için vay be alimler eskiden kavga ediyorlarmış şimdi de kavga ediyorlarmış bize de o zaman her şey helal oldu. Diyecek bir şeyim yok. Kaçmak istiyorsan zaten her şey helal. <gülüyor> Bu Allah bana akıl verdiği, basiret verdiği. Ve ben bununla imtihan olacağım düşünenlerin işidir. İslamiyeti öyle. Kağıdın üzerine yazıyorsun ben Müslümanım. Otomatik seni melekler cennete koyuyorlar. Zannedenler için değil bu. وَكَذَلِكَ تَرَاهُ يَتَكَبَّرُ عَلَى النَّاسِ وَيَسْتَخِفُ بِهِمْ مُصَعِّرًا خَدَّهُ مُعَبِّسًا وَجْهُمْ kannema yemunu ale nase bima yusalli ziyadatu rak'atayn. Wa kannema min Allah ta'ala mansurun bil jannati wal bara'ati min nar neydi? Kibir. Alimde de kibir görebilirsin diyor. Bakıyorsun insanların önünde surat o biçim, tavırlar o biçim. Zannedersin ki iki rekat fazla namaz kıldığı için İnsanlar hep kötü o iyi oldu. Zannedersin ki Allah'tan ona cennet belgesi geldi. Cehennemden kurtuluş belgesi geldi zannedersin diyor. Tavırlarından. Halbuki ilmi arttıkça, takvası arttıkça tevazu artması lazımdı. Ev ke ennehu isteykanes se'adete li nefsi ve şakavete li se'irinnes Ve sanki bütün insanların kötülüğü garanti onun da iyi olduğu, Allah'ın iyi kulu olduğu garanti olmuş gibi Sonra ma'a zalika yelbesu libasa al-mutawadi'ina min sufin wa ghayri wa Ve haza la yeliku bi't-taraffu'i ve't-tekabburi ve la ve la yabsur. Şimdi bir de bakarsın üstünde alim elbisesi var. Sarık, cübbe. Bazı tasavvuf erbabında böyle yakası falan farklı olan gömlekler olur. Yelekler olur, cübbeler olur. Osmanlı döneminin sonuna doğru kavuklar bile tarikata göre değişmiş. Hatta eski Osmanlı mezarlıklarına baktığınızda mezarların taşı var ya, mezar taşının üstünde bir kavuk var. O kavuk hangi tarikattan olduğunu gösteriyor. Buraya kadar abar. Niye öz gidince kavuğa kalmış iş? Kafa yok, kavuk var. Kafalar gitmiş. Osmanlı hilafeti, şeriat devleti gidiyor. Bunlar hangi kavuğu giyerse o tarikatı yansıtır düşünüyorlar. Şimdi ne diyor? Hatta diyor yani bu elbisesiyle bir de övünüyor bize. Bu yani çok takva bir elbise giyiyor, şavvar o biçim filan. Sonra bakarsın böyle ölü numaraları yapar. Allah yolunda öldük gittik der diyor ama hiç o görüntünün adamı değil. Lafa gelince fani dünyada öldük gittik. Hazineler de dolu ama bunlar beşerden iki kişiyi üç kişiyi aldatıyor. Onun gibilerini aldatıyor. Ama asla melekler buna inanmıyorlar. Bunların hepsi bir kibir. Ve zikre enne firkeden enne firkeden es-sebhi دخل على الحسن وعليه كساء وعلى الحسن حُلَّةٌ bu ferkat es denen Hasan Basri'nin yanına girmiş. Hasan Basri'nin sırtında da güzel bir cübbe var. Onun üstünde de basit bir elbise var. Hasan Basri'nin gömleği böyle elbisesini tutuyormuş. Hani o yeni mi aldın? diyoruz yani. Ooo yeni mi aldın? Nereden aldın bunu sen? Kaça aldın? Ne bu? Hangi marka? Onun gibi yapıyor. Ama niye bunu yapıyor? Hasan basiye yakıştıramıyor. Ya senin gibi bir Allah dostu ne işin var elbiseyle, çıplak kes der gibi. Ve قال الحسن ما لك تنظر الى ثياب elbise mesen diyor. Siyab, siyab bu ehlel cenneti ve siyabuk esiyab ehlen nar. Belgani annaka en ekser ehlen nar ashabu lekset. Sonra قال الحسن Yok yok. Bu tutma Hasan Basri'nin onun elbisesine tutuyor. Hasan Basri elbisesine tutuyor. Ters söyledim. Bunu düzeltiyorum. Hasan Basri elbisesine tutuyor. O el, el değiştirdi yani eli. Hasan Basri zamirleri ters söyledim. Hasan Basri'nin elbisesine tutuyor gibi değil. Hasan Basri onun elbisesine tutuyor. Diyor ki e, bu elbiseme niye bakıp duruyorsun diyor Hasan Basri'ye. Benim elbisem cennetlik elbisesi. Senin elbisen cehennemlik elbisesi. Çünkü <gülüyor> Hasan bahsediyor ki ben duydum ki benden öncekilerden yani Ashab-ı Kiram'dan bu giyim üzerine çok düşü düşenler kıyamet günü daha çok ateşe girecekler diye. Neden? Bu bir kibir nedeni çünkü. Summa qala el-hasanu cealuz zuhde Sonra demiş ki zühdü elbise zannettiler. Vel kibru fi sudurihim ve kibri e, göğüslerine yerleştir. Vallazi yuhlefu <gülüyor> bihi Allah'a yemin olsun. Le ehadukum bi kisahi adamu kibran min sahibil bi Matraf çul demek. Yani bu elbise ile eee çuldakinden daha kötü çul giyinmiş bir adamdan daha kötü durumda olabilirsiniz. Ve ila hadal maşna işaret eden Nuni Rahimullah, Zanunil Musrin'in de böyle bir beyti varmış. Onu aldık. Fel tahdar eyüher racul ve adam aman dikkat et mina dilafatil erba. Bu dört belaya dikkat et. Las yemel kibra özellikle de kibre dikkat et. Fe innes salasel evvel mudahdun لو zelalte Yani kaydığın zaman kayılacak şeylerdir bu üçü. Levaka'te fil isyani. böylece isyana girmiş olursun. Vel kibru mehabun. Lev zelalte fi levaka'te fi bihar el ve tuğyan. Ama dördüncüsü kibirde bir kayarsan küfre ve azmaya doğru kayarsın. Yani öncekilerde acele, tuğlu emel bunlar da da sıkıntı var ama bunlar seni sadece bir günaha düşürür. Düşürürse kaydığında ama nawaitullah kibir küfrede götürür. Ve lahtense hadise iblis ve fitneta in ve ve istakbara ve kâne min el kafirin iblisin durumunu unutma çünkü iblis ne yaptı e, kibir yüzünden bugünkü durumuna düştü ve kâne min el kafirin kibir yüzünden böyle oldu. Ve ruju ila Allah azza ve Celle en yasimana cemiyan bi husn nazarhi innaul Jawadul Kerim. Hepimiz topluca Allah'a dönmek zorundayız. O lütfu keremi ile bizi muhafaza buyursun. Amin. Elhamdülillahi rabbil âlemin.